Cihanı hiçe satmaktır adı aşk Döküp varlığı gitmektir adı aşk Elinde sükkeri ayura sunup Aguyu kendi yutmaktır adı aşk Bela yağmur gibi gökten yağarsa Başını ana tutmaktır adı aşk Bu alem sanki oddan bir denizdir Ana kendini atmaktır adı aşk Var eşrefoğlu Rumi bil hakikat vücudu Faniye temektir adı aşk. Hayırlı akşamlar kıymetli izleyicilerimiz. Gönlünü aşk ateşiyle yakanlardan, aleme aşk ile bakanlardan Eşrefoğlu Rumi'yi ve şiirlerini konuşacağız bugün. Kıymetli üstadımız Hayat İnaş'la birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Merhaba efendim hoş bulduk. Hocam Eşrefoğlu Rumi gönül yananlarından, gönül yakanlarından kimdir? İznikli. Eşrefzade Rumi veya Eşrefoğlu Rumi diye şöhreti vardır. Bursa'da önce Emir Sultan Hazretlerine <gülüyor> müracaat eder. Manen terakki etmek için Emir Sultan Hazretleri ondaki üstün kabiliyeti görür. Ve kendisini Hacı Bayram Veli Hazretlerine Ankara'ya gönderir. Akşemseddin'in de şeyhi olan <gülüyor> Hacı Bayramı Veli Hazretleri yakından ilgilenir. Tam bir teslimiyetle gelen eşref Eşrefoğlu Rumi'yi yetiştirir tarikatın usulüne, adabına göre. Ve hatta çok sıkça rastlandığı üzere bu tür zatların menkıbelerinde rastlarız. Nefsi ezmek için gayet süfli ayak işleri verilir. Ortalığın temizlenmesi, efendim, helanın temizlenmesi işleri verilir. Bu işler verilmiş, yapmıştır. 11 sene sadakatle hizmet etmiş ve Bizat Hacı Bayram Veli Hazretleri tarafından İznik'te irşatla vazifelendirilmiştir. Ancak kendisi ben olmadım henüz yolum bitmedi irşada ehil değilim diyerek dönmüş tekrar müracaat etmiş Hacı Bayram Veli Hazretleri de onun ısrarı üzerine kendisini Abdülkadir Geylani Hazretlerinin yolunda olan tarikatta halife olan torunu da olan Hüseyin hamevi Hama şehrindeki Suriye'deki Hamevi'ye gönderir. Orada sıkı bir ibadet ve riyazet döneminden sonra artık vazifesine başlar. Garip bir tecellidir. Önce şaşkın, garip dolaştığı köyde hırsız zannedilerek bir köylü tarafından alıkonulur. Zabıtaya teslim edilmek üzereyken durum anlaşılır. Kendisini tutan köylü de annesi de sadık müridi olurlar ve hatta sadrazam Mahmut Paşa müritleri arasına girer. Böylece şöhreti yayılır. Kadiriliğin bir yolu olan Abdülkadir Geylani'den gelen yolun bir kolu olan ve kendisiyle başlayan eşrefilik yolunda uzun yıllar hizmetlerde bulunmuş ve 1469 senesinde Tabii çok kat'i söyleme imkanı yok. Doğum vefat tarihlerinde çok kat'i, hele hele doğum tarihini o kadar emin olunamıyor ama e, bazı bulgularla, alametlerle yaklaşık bilgiler elde ediliyor. 1469'da 120 yaşında göçmüştür bu alemden. Arkasında sayısız, birbirinden güzel mısralar bırakmış. ilahi formunda, onun ilahilerini onun mısralarını duymayan neredeyse yoktur. Çok içlidir, basittir. Edebiyat aleminde sehli mümteni dediğimiz yani dinlediğiniz zaman söylemesi kolay ben de buna benzer söylerim filan dedirten ama denediğiniz zaman pek de öyle olmadığını gördüğünüz bir usulle çok miktarda eserleri vardır. Belki şu iki mısrağı en çok duyulanıdır. Ey Allah'ım beni senden ayırma, beni senin didarından ayırma diye başlar. Seni sevmek benim dinim imanım, ilahi dini imandan ayırma. Sararı ben solup döndüm hazana, ilahi hazanımı daldan ayırma. Şeyhim güldür benanın yaprağıyam, ilahi yaprağı gülden ayırma. Ben ol dost bahçesinin bülbülüyem, ilahi bülbülüm gülden ayırma. Balığın canını suda dediler. İlahi balığı gölden ayırma. Eşrefoğlu senin kemter kulundur. İlahi kulu sultandan ayırma. Dediğimiz gibi gayet basittir. Böyle ağır bir Türkçesi yoktur. Ama Hazreti Yunus Emre'yi andırır. Mısralarındaki latafet zaten en çok Mısraları, İlahi olarak okunanlar da Yunus Emre'den sonra işte Eşrefoğlu Rumi'dir, Niyazi Mısri Hazretleri'dir, Aziz Mahmut Hüdayi'dir. Bunlar çakır dikeninden gül yetiştiren insanlar, insanı içeriden tamir eden, zahir, harap, batın, mamur esasına bağlı yani hardware'i ihmal edip software'i imar eden insanlar. Gençler anlasın diye öyle söylüyorum. İşin dışına, kalıbına, zahirine bakmazlar. Bunu önemsemezler. Kalp değil, kalıp değil, kalp derler. Veli her sevda aşk olmaz. Aşıklar diridir, ölmez. Ölenmiş ol kimselerdir kim gönül verdi şu dünyaya. Gayet basit ama bakın mana ne kadar derinlikli ve insanın içine işliyor. Her sevda aşk olmaz. Yani tut, tutkuna aşk adını verme haksızlık olur. Nefsin arzusuna aşk adını vermek altın taş giydirilmiş, kel kör bir başa benzer derdi biliyorsunuz. Aşıklar diridir ölmez. Hep böyle söylerler. Hz. Yunus Emre mi? ölürse hayvan ölür, insan ölesi değil demişti. Yani aşık kastediliyor, kemal bulmuş insan kastediliyor, insan-ı kamil ölmez, ruh ölmez Ölen ol kimselerdir kim? Gönül verdi şu dünyaya. Bu dünyaya gönül verdiyse işte o öldü diyor. O gerçekten öldü. Basit cümlelerle yüksek manalar. Şu kısa mısralarla da Tevbeye gel tevbeye redifli. Hazreti Yunus Emre'de de vardır. Eşrefoğlu'da da var. Ey hevasına tapan Tevbeye gel tevbeye Hakka tap, haktan utan Tevbeye gel tevbeye Nice nefse uyasın Nice dünya kovasın, vakt ola usanasın, tövbeye gel, tövbeye. Nasıl olur da nefsine uyarsın, dünyanın peşine nasıl gidersin, sende akıl yok mudur? Vakti gelir, usanırsın, utanırsın, tövbeye gel, tövbeye. Nice beslersin teni, yılan çiyan yer anı, koteni besle canı, tövbeye gel, tövbeye. Gayet açık değil mi? Niye Tövbe. niye beslersin teni, yılan çiyan evet. yemeyecek mi? Evet. Şimdi e, bunlar çalışmaya başladıktan sonra şöyle bir şey ortaya çıktı. Onlar zaten dünyanın hakikatini görmüşler. Anlamışlar. Ee, neyin kıymetli, neyin kıymetsiz olduğunu. Ve onu o kadar güzel ifade etmeye çalışmışlar. Bütün gayretleri onun üzerine olmuş. Yani bizlere sadece işte bu dünya böyle telaşının peşinde koşturacağımız bir dünya değil de biraz... Dün, dinlenip ibret alacağımız. E, yolculuğu unutmadan yaşayacağımız bir dünya olarak sürekli hatırlatmışlar. Bir şekilde... Onların sözleriyle iç içe olmanın bir lezzeti var değil mi Abdullah yani Çok başka de, hocam. Yani epeydir senin bir, bir iki aydır görüyorum. Evet. Gözlemliyorum. Her hafta her hafta bir <gülüyor> divanı bitiriyorum ve o bana çok şey kattı elhamdülillah. Sen teni sandın seni. Bilmedin senden teni. Odlara yaktın canı. Tevbeye gel tevbeye. Kendini beden zannettin. Şimdi burada basitçe söyleniyor da mesela Şeyh Galip'ten geçen de mütalaa etmiştik. Ey dil ey dil neye bu rütbede sen gerçi viraneysen genci mutalsamsın sen gayet sanatlı bir şekilde söylüyor ama öz aynıdır sen tenini sen zannettin o kalıptır o bir sadece merkeptir seni taşımak üzere görevli bir hayvandır o ölür bu dünyadaki suretimiz neticede başka bir şey değil evet yer çekimine tabidir. Sen dünya perest oldun, nefsin ile dost oldun, san madirisin, öldün, tevbeye gel tevbeye. Eğer dünyaya düşkün olursan, nefsin ile dost olursan, hakikaten ölürsün diyor. Tevbeye gel, tevbeye gel tevbeye. Yani sadece tehlikeyi haber vermekle kalmıyor, belki pozitif yaklaşıyorlar gördüğünüz gibi ve ilacını birlikte söylüyorlar. Ümit kırmak yok yani. Böyle olursa böyle olur. Dikkat et diye. Hani. Elektrik trafosunu görürsünüz. Üstünde kuru kafa böyle bir ölüm tehlike işareti vardır. O işareti oraya koymak merhametsizlikten değil. Bilakis dokunursan böyle olur. Dikkat et. Yanarsın. kazıdır. yanarsın. Gör bu müekkilleri, yazarlar hayır şeri. Günahtan ol gılberi, tövbeye gel tövbeye. Yani kiramen katibin gözlüyor seni, yazıyor. Hiçbir şeyin kaçmıyor. Kameraya alınıyorsun Ey miskin Ademoğlu, usan tutma alemi, esmeden ölüm yeli, tevbeye gel tevbeye. Ölüm gelecek naçar, çaresiz yani ölüm gelecek naçar, dilin tanını şaşar, adını söyleyemezsin. Yani ölüm anını hatırlatırlar çünkü şöyle bir umde vardır, temel prensip. Dostun kim? Sana Allah'ı ve ölümü hatırlatan. Düşman kim? Unutturan. Bu kriteri unutmamak lazım. Kim olursa olsun arkadaş zannettiğiniz, dost zannettiğiniz kişi eğer sizi, Allah sizi Allah'tan uzaklaştırıyor, unutturuyor, ölümü unutturuyorsa, dünya gailesine daldırıyorsa sizi, gaflete sürüklüyorsa dost değil, düşmandır. Tehlikelisi de odur. Baki merhumun dediği gibidir. Batıl hemişe, batılı beyhudedir veli, müşkil budur ki sureti haktan zuhureda dost görünen düşmandan kork sen diyor. Yani üniformasını giymiş düşman olduğunu gördün. Renginden belli. Onu belli harp edersin, savunursun. Belki kazanırsın ama dost görünen düşman işte yakınlarımızdır. Bunun da en tehlikelisi kim? Sensin. En tehlikelisi sensin. Çünkü muhkem kazayedir bir insanın kendine verdiği zararı. Hiç kimse veremez. Kimse vermez. Toplan, organize olsalar yapamazlar. Hep böyle e, nefsin tehlikesine, eee gaflet tehlikesine işaret ediyorlar. Göçer bu dünya kalmaz. Ömür payı dar olmaz. Son pişman aslı kalmaz. Tevbeye gel tevbeye. Pişmanlığın da gecikmemesi lazım. Bir kimse Hasan-ı Basri Hazretleri'ne sormuş. Demiş ki efendim ben bir hadis-i öğrendim. Kişi ömrü boyunca günah işlese dahi son nefeste hakiki tevbe ederse kurtulur iniş. Affedilirmiş. Doğru mu? Doğru anlamışsın buyurmuşlar e peki öyle yapayım demiş o zaman istediğim gibi yaşayayım ölürken tövbe edeyim yapama demiş sen beni bir dinle şimdi sen ne iş yaparsın demiş e terziyim e terzilik mesleğinde makasla kumaşı kesmek sence nasıl bir iştir demiş yani zor mu sen yok demiş efendim ben onu gözü kapalı yaparım o kadar kolay bir iş peki demiş aynı anda Kalbin sıkışsa, midenle kramplar girse, baş gözlerin kararsa, kulakların oğuldasa, hastalıkları sayıyor üst üste, hepsi birden sana yüklense, kumaş makas versem kesebilir misin? E, tutamam bile demiş, tutamam bile. E, bak demiş, ömrünce yaptığın bir işi o anda yapamam diyorsun. Halbuki sana tarif ettiğim hastalıklar yekunu ölüm karşısında hiçtir. E yani ne demiş? E, tevbe etsen kurtulursun da Edemezsin ki tevbe de bir iştir yani aklın Ona başında gücün kuvveti yani. aşina olman lazım yani. bir alışkanlık olması lazım gücün kuvvetin yerindeyken yaparsan bir egzersiz ister yani o anda da yapman kuvvetle umulur peki efendim ben ne yapayım bu durumda demiş valla şimdi tevbe ve tevbe etmiş o kimse evet. tabi buradan da alınacak bir ders var bu sıralarda da aynı durum var yani süslü cümleler değil bunlar Buna herkes söyleyebilir Türkçe bilen herkes bunları söyleyebilir ama sözün tesir etmesi kalbe işlemesi sahibinin samimiyetinden ihlasındandır. Yine muhkem kazı yedir ağızdan çıkan kulaktan döner kalpten çıkan kalbe gider. Onların sözleri bunca yüz bin dört yüz altmış dokuz diyoruz şaka mı yahu beş yüz küsur yıl önce söylenmiş değil mi beş yüz elli yıl oluyor. Bugün yılından. hala ama bugün karşınızda beş yüz altı yüz yıl ne dayanıyor ki yani. Kaldı ki yani Kaldı ki e, kolay anlaşılır, nasihatlardır neticede yani herkesin anlayabileceği e, tabir mazur görülsün. Böyle basit sözlerdir. Yalın sözlerdir. Nasıl yaşıyor? İhlastan, samimiyetten işte. Yani süslü söylemekle olmaz. Kalbin sahibiyle meşgul olması, söyleyenin Allah rızası için söylemesi, ihlas ve samimiyetle söylemesi iktiza eder. Bir şair ablamızın Fıtnat Hanım'ın mısraları geliyor aklıma. Tevekkül bağ Dıbba'nın kıl küşadef ülke ihlasa eser bahri emelde bir muvafık rüzgar elbet diyor ablamız ki şu demektir. İhlas teknesine bin, tevekkül yelkenini aç, emel denizine açıl ve sabırla bekle. Arzuladığın rüzgar eninde sonunda eser. Bugün olmazsa yarın eser ama sen dikkat et ki teknede delik, yelkende yırtık olmasın. Yani samimiyet, tevekkül ve kalpten söylemek. İşte bu sözlerin tesir ondan. Tevbe suyuyla arın. Kendisi tevbe etmeyenin tevbe et tesir etmez. Ama ettiyse o söz doğru. Hani iletişim diyoruz ya iletişim. Yani... Sadece sözler ses dalgaları değil mesela kalpten kalbe intikal ediyor. Minel kalbi ile kalbi bila kalpten kalbe yol vardır. Samimi söylenen söz, samimi dinleyen alıcı yani veren olgun alan uygun diyoruz ya olduğu evet. zaman böyle tesirli oluyor. Dimegil bugün yarın, tevbeyi de bugün yarın falan filan diye geciktirme yani geciktirme bir hadis-i şeriften bahsedilir efendim. Yani nedir o? Ee, sonra yaparım diyenler helak oldular diye tercüme edilmiştir. Helekel müsevvifun, müsevvifler helak oldu. Tesvif kalp hastalığıymış, yani ne hayırlı işi sonra yaparım, sonra yaparım nasıl? Sürekli erteliyor, ha, sürekli erteliyor. Bir işin katiyen bitmediğini görmek istiyorsan yarına bırak diyor. Üstad. Yani yarına kalınca belki kıyamete kadar yapamayacaksın. Ve söz şöyle şerh edilmiş. Sonra yaparım diyen helak olacak demiyor. Olur olabilir demiyor. Oldu diyor. Dili geçmiş zaman. Peki ne zaman helak oldu? Dediği anda. Tesvi. Yarına bıraktığı anda tam da bunu diyor işte tevbe suyuyla arın demegil bugün yarın göresin hak tevbeye gel tevbeye. Tevbe edince de rüyeti cemalullah nasip olur inşallah ve Cenab-ı Hakk'ı görürsün diyor. Allah-u Teala çünkü tevbe eden kulunu sever tevbe eden günah işlememiş gibidir. Eşrefe olurumisen tevbe kıl erken uyan. Bütün bunlar sanki kendine söylüyor şimdi gördünüz mü? Evet. Ara, hemen diyor ki ben, ben kendime söyledim. Olma yolunda yalan tevbeye gel tevbeye. Samimiyetin e, artık elle tutulur hale gelmiş biçimidir bu mısralar. Hep fesat işlerime estağfirullah tevbe. Önceki şehirde muhataba tevbe etti diye şimdi kendi tevbesini ilan ediyor. Hep fesat işlerime, estağfirullah tevbe, yaman teşvişlerime, estağfirullah tevbe. Teşviş, karışık işler demek. Karışık işler demek yani hem öyle hem böyle filan. Öyledir ya insanoğlu işte öyle mi böyle mi git. Yani... Ee, bir söz vardı bir Arif'in sözü onu da burada e, hatırlamanın yeridir şairini hatırlayamadım ama e, o da bu büyüklerden diyor ki Tevbe ya Rabbi hata rahına gittiklerime bilip ettiklerime bilmeyip ettiklerime Çünkü insan bazen bilerek bazen bilmeyerek hata eder hepsine tevbe etmek lazım Gözümün baktığına gönlümün aktığına kulağım çaktığına estağfurullah tevbe çünkü bu huzurları Cenab-ı Hak bize kendisini tanımamız, kendisini anmamız için verdi. Şükür de yanlış anlaşılan bir şeydir. Şükür nedir diye sorulduğunda Arif cevap verdi. Nimet'i verenin rızasına uygun kullanmaktır şükür. Hocam bir daha tekrar edebilir miyiz? Ne yapalım? Şükrü bir daha tekrar <gülüyor> edelim. Şükür şudur. <gülüyor> İki nokta üst üste enter. enter. <gülüyor> şükür şudur. Nimet'i verenin rızasına uygun kullanmaktır. Yani bir kelimeden, bir sözden ibaret değil. Sana göz verildi. Niye verildi? İbret alman için, ilim öğrenmen için, okuman için, ağlaman için. <gülüyor> göz niye verildi? Hikmetle, ibretle bakmak için, Kur'an-ı Kerim okumak için. E sen bunu haramda kullanırsan, yasak olunan yerde sarf edersen, ondan sonra yüz defa şükür demiş olsan şükretmiş olmazsın. Şükür etmek bir haldir. Kal değil. Allah. dilimin gıybetine nefsimin lezzetine hep azam lezzetine tevbe. bütün azamla dokuz azamla dokuz organım uzvumla işlediklerime aldığım lezzetlere rızaya uygun olmadan aldığım lezzetlere tevbe bildim suçumu bildim döndüm çalabım tuttum şimdi çalap Türkçe öz Türkçe bir kelimedir ve 5-6 asır kadar önce Yunus Emre şiirlerinde de rastlarız Cenab-ı Hak kastedilerek kullanılır. Gönül çalabın tahtı, çalap gönüle baktığı falan diye şey biliyorsunuz evet, Geldim kapına geldim. Estağfirullah tevbe. Şimdi pişmanlık ennet mütevbetün hadis-i şerif. Yani, tevbeyi çok iyi anlamak lazım. Ee, pişmanlık, kalben pişman olmak. Ee, i̇nsan ilişkilerinde de öyle değil mi? Yani karşınızdaki hata etti. Ama baktın ki pişmandır. Ee, bunu gördüğünüz zaman Affetmemek elinizden gelmez artık yani neredeyse. Şimdi bir de şu var ya özür diledik ya diyor. Olmaz. Özür diledik ya. Abi öyle değil ya. yani. Pişmanlığını göreyim ya, ne dametini göreyim yani. Ee, bir de alacaklı çıkıyor yani. Hani dil ucundan bir özür dilemiş. Ondan sonra da bu özür dileri diledik falan demek ki yani şimdi ceza hukukunda yargılamada da vardır o yani samimi tevbesi görüldüğünden de takdiren bir indirime gider ceza mahkemesi o işte kalbi bir durumdur subjektif yani muhatap onu gözden anlar yani orada kolay kolay hata olmaz samimi tevbeyi samimi pişmanlığı görürsünüz ve Allah'a tevbe ediyorsun Allah'tan istiyorsun affını e, bu çok mühim mesela benden suçumuz Sorma ayıbım yüzüme vurma mahrum beni döndürme estağfurullah terbe. ya Rabbi suçumu sorma beni utandırma ya utandırma diyorsun Allah'a birisine sormuşlar Allah'ı niye seversin demiş ki insanlar kusurumu bilmiyor yaygara ediyor Allah biliyor örtüyor. Başka sebep olmasa bu sebeple severim diyor. yani. Muazzam bir bakış açısı. Nelerimizi de, görüyor, de. biliyor, her şeyimizi biliyor. Yüzümüze vurmuyor. Yoksa birbirimizin yüzüne bakamayız. Yani Cenab-ı Hak örtüyor. Settarul uyup. Senin ismin Cebbari'ken, Ay Börtücü Settari'ken. Kim kime giden sen var iken? Ya ben kime yalvarayım? Bu halet içinde olmalı. Yani e, annesinin şiddetinden korkup annesinin şefkatine sığınan. Çocuk gibi olmalı Allah'a karşı. Settarul uyub sensin. Gaffarul zunub sensin. Fettahul kulub sensin. Estağfurullah tevbe. Kalpleri açan sensin. Günahları affeden sensin. Ayıpları örten sensin ya Rabbi. Estağfurullah tevbe. Estağfurullah da kelime olarak özür dileme demektir yani. Yani tevbe estağfurullah. Yani tevbe pişmanlık. Ve dönmek bir daha yapmamak üzere kesin kararlılık ve pişmanlık. Estağfurullah da bunu ifadelendirme. Zaten tevbenin üç şartı vardır. Dille söylemek, kalben pişmanlık ve o ağza ile bir daha yaklaşmamak. O günaha bir daha yaklaşmamak. O takdirde kabulü kesindir. Yahu Allah Allah. Valla ben hukukçuyum biliyorsunuz ya mesleği evet, Hiçbir pişman adamı hukuk sistemi, hiçbir hukuk sistemi tamamen cezayı ortadan kaldırmasa en fazla birazcık indirin falan yapar. Azaltır şu bu. Sadece Cenab-ı Hak tevbe edince günah işlememiş gibi kabul ediyor. ediyor. Gerçekim günahım çok, rahmetin dahi artık. Günahım çok ama rahmetin daha çok. Asine kapın açık, sen günahkarlarına kapını açık tutar. Estağfurullah, tevbe. Nefs bendine tutuldum, şeytana esir oldum, her hat kim ben kıldım, estağfurullah Tevbe Eşrefoğlu Rumi'nin, şol çok günahlarının, kefaretidir anın, estağfurullah tevbe. Tevbeyi tacil edin. Hadis-i şerif var, bazı camilerin kapılarında yazar. Tabi okumayı bilenimiz olur, bilmeyenimiz olur. Acil bis salata kablel fevt ve acciru bit tevbete kablel mevt. Vakit geçmeden namazı acele et. Ölüm gelmeden tövbeye acele et. Acele edilecek yeri Cenab-ı Peygamber bildiriyor. Vesselam. Acele uygun değil. Acele şeytandandır. Tamam ama istisnaları var. Namazda acele et. Vakit çıkmadan tövbe de acele et. Ölüm gelmeden. Peki ölüm ne zaman gelecek? Onu bilmiyoruz. Ya, yani. Ölüm herkese ani gelir. Ölüm ani gelir. Melekül mevt ani gelir. Kimseye öyle gürültüyle bağıra bağıra gelmedi. Sadece... Bazen merhameten, Cenab-ı Hakk'ın özel bir ihsanıdır o da, hastalıklarla e, hatırlatılarak, hazırlanarak çok da güzel. tevbe fırsatıdır yani, ihtiyarlık büyük bir imkandır. Hazreti Ömer radıyallahu anh adam tutmuş, geliyor kendisine her gün, ey ölüm, Ömer ölüm var diyor, maaş alıyor bu işten dolayı. Bir süre sonra artık gelme demiş, ihtiyaç kalmadı, emekli etmiş onu. Neden efendim demiş? Ya saçımda beyazlar gördüm. Artık sana ihtiyaç kalmadı. Bana her gün hatırlatıyor demiş. Aynada bakıyorum. Bu saçlar siyahtı. Beyaz olduğu nedir? İşte habercidir. Beyaz saçlar toprakla nişandır. et Düğüne de bekleriz. <gülüyor> tevbeyi tacil edin. Gelin cennete gidin ey müminler siz edin. Estağfurullah tevbe. Arzu yılanlarının canları soktuğunun... Tiryaki ol ağunun Estağfurullah tevbe arzular yılan gibidir canı sokar bu yılanın zehri bu, bu zehrin panzehri Tiryaki ilacı da tevbedir Estağfurullah tevbe. Şimdi hocam e, yeni bir şeyle Sen geçmeden. Sen beni ben konuşup duracağım evet. <gülüyor> e, bugüne kadar e, işlediğimiz birçok e, şairimizde uzun yolculuklar var. Mesela bugün birine desek ya işte Hakkari'ye gideceksin, oradan çıkacaksın, Ankara'ya geleceksin, oradan geçeceksin, İznik'e gideceksin. Olmadı bir daha seni Hamay'a göndereceğiz desek. E, bu yolculuklarda ortaya çıkan da bir olgunluk var. Ben evet. bu soruyu şöyle hazırladım hocam. Eşrefoğlu, Rumi bu olgunluğa erişmek için birçok kapı aşındırıyor. Evet. Mesela e, ilk önce Bursa'da Emir Sultan Hazretleri'ne Hazretleri gidiyor ama o diyor ki sen Ankara'ya git. Şimdi bunu uygun tabibe havale ediyor. İşte bunu biraz böyle geniş açsak, böyle izah etseniz biraz daha, genişletsek. Efendim, ilim azizdir. Evet. Ayağa gitmez. İlmin ayağına gidilir. Bir de bu yani hekimi aramak gibi hasta ne yapar? Tabibi arar. İlk müracaat ettiği tabi bizim ihtisasımız değil bu der başka bir yere gönderir. Yani sizin o meşakkatiniz, o zahmetiniz de rahmet ilahiyi celbeder. Seyahatte bereket var dediğin gibi hep gezmeler olur yani bunları da hep görüyoruz uzun uzun seyahatler var çeşitli seyahat, yani ilim için irfan için. ...hep gezmişler. Hazreti Yunus Emre'nin dolaşmadığı yer mi kalmış yani bakıyorsunuz. Veya hadis alimlerine bak. Sahih Buhari Hazretleri, İmam Buhari Hazretleri'nin seyahatleri anlatılıyor. İnsan gözü korkuyor ya bu kadar seyahat. Eshab-ı İkram efendilerimizin hallerine bir bakın. Efendimiz ahireti teşrif ediyor. Bakıyorsunuz Doğu Türkistan'da sahabi var. Sayısız yani. Mesafe o kadar büyük o kadar uzun. Demek ki e, yola çıkmak gerekiyor. Kovanından çıkmayan arı bal yapamaz... Buyurulmuştur seyahat şart seyahat şart e, bu her şekilde olur aramak yani peşine düşmek o kadar kıymetli bir şey arıyorsun ki buna değer e, zahmetine değer Yani ömrünü o yolda harcasan Ama cana bak insanın azını çoğu sayıyor Az bir zahmetine Bire bin karşılık veriyor, bereket veriyor Ve böylece e, Hekimi neredeyse, tabibi neredeyse ilacı neredeyse ulaştırıyor Ey gafil aç gözünü bir bak bu dünya haline Hiç kimse geldi mi bunda Düşmedi ecel eline <gülüyor> Niceleri sultan edip Tahta çıkardı bir zaman Ahır yere vurdu anı, gürmedi haline. Kimler sultanlar, ne tahtlar açıklar ama sonra yere vurdu. Bu dünyayı benim sanıp yer çekimi, yer, yer çeker adamaya ya. Kısmetindir gezdiren yer yer seni, göğe çıksan akıbet yer yer seni, onun için onun adı olduğu yer, önce besler, sonra kendi yer seni. Yeri gelmişken bu Kemal Paşazade'nin mısralarıdır, ee, Yavuz Sultan Selim dönemi. İlk şey Gullistan, Osmanlıdaki şairidir. Allah'ım ya Rabbi, görüyor musun kaynaklara? Biz de yapıyoruz çok abi çok. Yani var ya bizim e, böyle sandığı açmamız gerekiyor. Yani biz, bizim kendi e, irfan kaynaklarımıza yönelmemiz, bakmamız gerekiyor. E, paha biçilmez hazineler üzerinde e, yayılan inekler gibi olmamalı. Eyvallah. Bu dünyayı benim sanıp zin her buna gönül Verme, ben yanlış okudum. Bu dünyayı benim sanıp zinhar buna verme gönül. Nice senin gibilerin gülüp geçti sakalına. <gülüyor> sakalına baka bak, karayken oldu ak, dünya sana kurdu. Fak, tevbeye gel beye Bu fenaya aldanma gül ol bekanın kaydı görgül. iş bu geçer dünya için. Girme halkın vebaline. Değmez vebale girdiğine. Yani insanların gözüne gireceğim diye, insanların aferinle kavuşacağım diye. Allah'a gücendirme. Günaha girme, kendi ahiretini mahvetme, gör bunu, gör gör bunu, fenasını, çekme zinhar belasını, tiz tiz nice noksan erer bir bak bunun kemaline dünyayı anlatıyor. Anşol günü yer devriyle, gökler çatlayıp yarıla, mahluk bir yere derile israfil suğru çalına. Atan anan kardeşlerin, yad olup senden ayrıla, şol ettiğin zulümlerin hep dadı senden alına, yaptığın bütün zulümlerin karşılığı alınır. Yani ödersin diyor. Alma mazlum ahını çıkar aheste aheste. Şol dünyaya benim diyen, atlar binip harir giyen, kara toprak olup yatar kimse bilmez ki haline. Arif olan baktı gördü. Bunun mekruhilelerin bir parmağında banmadı bunun avulu balına. Aklı başında olanlar Arifler bu dünya zehrine şöyle merak edip de bu tadın neymiş falan diye bir parmak bakmadı bile. Biliyor zehir, biliyor. Dışı e, şekerle kaplanmış zehir diye tarif ediliyor. İşin ilginç yanı o işte. Zehir de dışı tatlı olduğu için imtihan var. Tadına aldanıp zehri yutma ihtimali Var yüksek yani işte o yüzden bu kazlar hiç ardı arkası kesilmiyor. Buna gönül verenlerin ahir mağbunluktur işi akıl olan aldanmadı bunun yanlış hayaline. Buna gönül verenlerin sonu pişmanlıktır, helak olmaktır. Akıllılar da bunun hayaline aldanmadı bu tuzağa düşmedi. eşrefoğlu Rumi sen de ahir toprak olursan sarsın toprak olmadan toprak ol aldanmanın haline. Toprak olmadan önce toprak ol. Yani ölmeden önce ölünüz. Hadis-i şerif-i şair, aynı Türkçe bir daha ifade ediyor. Toprak gibi ol, yani tevazu evet, ol, yani diklenme, olgun başak eğri durur derler, değil mi efendim? Evet. Yani mütevazı olmak, yani bunu hep büyüklerimiz söylüyorlar, Mütevazı olanı Rahmeti rahman büyütür. Seni yavuz sananlara sen hayır dualar eyle. seni kötü bilsinler, sen onlara iyi dua et. Kim kime ne sanırsa ahır gelir her yoluna. Çünkü eden kendine eder. O eğer yanıldıysa, sana kötü diyen yanıldıysa kendisi kötü olur. Sen bir şey kaybetmezsin. Bir dert olan insan değil, hiç ameli olmaz kabul. Dertsiz olan, gamsız olan, gaflet içinde olan, taş kalpli olanın ameli kabul olmaz diyor. Dertsiz kişi bu alemde bir yularsız hayvan imiş. <gülüyor> Derdi olmayan insan bile saymıyor. Dertsizleri görür gözüm, yanar için. Gönül özüm ki ol çare görsüzün. Kılavuzu şeytan imiş. Eğer e, basireti yoksa onun rehberi kılavuzu şeytandır. Maksut bu ilmu amelden bir derdi ahusuz imiş. Çün derdi ahusuzun yok. Bu ad sana buhtan imiş. Eğer ilimden ve amelden dert edinemedinse yani şu eşeği satın demişler. Eşeği göstermiş Hazreti Mevlana'ya. Çok sessizmiş eşek efendim şu şey, uysal bu demişler Hiç sesi çıkmıyor anırmıyor satın, niye satın ahı olmayan eşek de bize yaramaz eyvallah yani insanın diyor ahı yoksa e, derdi ahı suzu yanışı yoksa e, ona ahbit demek ibadet ehli demek iftiradır diyor yani yanlıştır diyor eşrefolur umi senin gün gün artsın derdin hemin tüm katında bu dünyanın varı yoku yaksanimiş çünkü bu dünyanın varlığıyla yokluğu eşittir olmaması olmasından iyidir hatta hesap azalır. <gülüyor> Bunun fani lezzetine, aldanma gül şöhretine, mağrur olma devletine hilesi çok fettanilmiş bu dünyanın devletine aldanma, çok hileler bilen fitnecidir Fettandır diyor fettan. Cana cefa bu bu çok meşhurdur. Evet. Soracağım bir şey varsa sen gene sor bak bak bir daha. Şimdi bilen. biraz da sol soluktan olacak. Şimdi hocam, e, biraz önce de bahsettiniz ya e, şu anki şartlarda. Çok hızlı bilim ilerliyor, işte ilim ilerliyor, her şey ilerliyor. Ama cümle içinde de geçti Hacı Bayram Veli tekrar dönüyor, ben olmadım diye. Ya yani orasını tabii biraz silik geçtik. Evet, yani, yani onda, ona diyor ki sen oldun git. O diyor ki ben olmadım diyor, ben olmadım. Bir yıl sonra geri dönüyor. Geri dönüyor. E şimdi bu nasıl bir şeydir insanın kendini nakus bilmesi. <gülüyor> Ol kimseki kendini bir hasıl bile vasıldır. Kendisini olmamış, bir şeyi yok bilen, cahil bilen, yetersiz bilen ermiştir diyor. O kavuşmuştur diyor. Aynı sözün şöyle bir ifade biçimi vardır. Kamış, boşum dedi, şekerlendi. Ağaç yükseldi, baltayı yedi. Yükselince, ben deyince baltayı yiyor, devriliyor Bizzat hilafet aldı, vazifelendirildiği halde efendim mazur görün ben olmadım ben pişmedim diyor. Şefkatle yardım istiyor daha, vermeyi değil almayı düşünüyor der manen. Maddiyatta da almayı değil vermeyi düşünüyor. İşte kritik nokta burası. Beden almakla doyar, ruh vermekle. Onlar ruhuyla yaşadıkları için, hakiki hayatı yaşadıkları için vermeyi esas alıyorlar. Almak ilimde, amelde, irfanda, manevi hususlarda. Vermek her türlü maddiyatta senin olsun diyor. Veriyor. Gayet rahat veriyor yani. Verirken eli titremiyor. Ben işittim ehli kemalden elinizi vermeye alıştırın bir gün can vereceksiniz dediler. Aa, çok güzel yani, hocam. Yani vermek cömert bundan işte yani. Cömertin can vermesi kolay olur. Hesabı kolay olur. Şöyle denilmiş hatta cömert e, iman sahibi olmasa bile kuvvetle umulur ki ölmeden önce ona iman nasip olur. Hmm. Cimri Korkulur ki son nefesi kurtaramaz denilmiş. Şöyle de denilmiş, cahiller cennetten yer beğenirken arifler son nefes korkusu içindeydi. Mesela o. Son nefesi nasıl kurtarırız? Yani hüsni hatime korkusu. Bu da e, bunu gerektiriyor işte. Manen almaya teşne, maddeten de vermeye hazır seve seve veriyor dünyalıkları ama ilim irfan söz konusu oluyor. Biz kimiz ki diyor edinmeye çalışıyor. Geliyor şeyhine efendim ben daha yetişmedim diyor. Ondan sonrası çetin bir yol, 40 günlük riyazet diyor deyip geçiyoruz biz. Ne demek o riyazet? Yani ölümlerden beter Son derece zor bir sürece giriyor. Bunu böyle olacağını da biliyor ama ben oldum demiyor, diyemiyor. Yunus Emre'yi göndereceği zaman Taptuk Emre yalvardı. Aman efendim dedi yani ayağına kapandı. Beni göndermeyin falan diye zorla gönderiliyor. Şimdi e, bir görev verildi zaman insanların koşa koşa iştahla gecikti bile hani yani nihayet fark edildik. Zaten <gülüyor> biz oraya gelmiştik. <gülüyor> nihayet gelmiştik. fark edildik falan. Şimdi hocam son 10 dakikaya girmişiz. Biliyorsunuz işaret levhaları bölümümüz var. <gülüyor> tamam. O zaman bu şiiri okuyacağım. Bilgin olsun yalnız. Tamam biz, bana 3 dakika lazım. Evet. Tamam hocam. Ee, dost önünde nefsiyle düğünü gün cenk iderem Nefsim ile dost olup dosta adavet itmezem. Bir daha ben anlamadım. Dost önünde nefsiyle düğünü gün cenk ederem. Dostun önünde nefsimle gün ve bugün he, daima cenk ederim. Ederim. Evet. Nefsim ile dost olup dosta adavet itmezem. Eğer nefsimle dost olursam hakiki dostu Allah'a düşmanlık etmiş olurum diyor. Bak işte inceden ince yahu şu iki mısra zaten her şeyi özetliyor. Yani bütün manevi terbiye metodunun ahlak ilminin, tasavvuf terbiyesinin özeti bu. Nefsini insanın dostu ya Allah'tır ya nefsidir. Nefsi dost edinirsen yani yönünü batıya döndürse doğuya arkana dönmüşsün demektir. Bir kalpte iki zıddın sevgisi olmaz. Cem'i zıddın muhaldir. Nefsimi dost edinirsem Allah'ı Düşman etmiş olurum diyor Allah'a dostluğa aykırı. Şimdi hocam yine lügat bölümümüz var adavet. Adavet. Ona da evet. bakalım hocam. Ee, yine adavet. E, adavetimize de bakalım. Ee, düşmanlık. Düşmanlık. Yağlılık. Evet. Husumet. Evet. Adavet etmek, eylemek. He. Düşmanlık gütmek diye de devam ediyor diğer evet. şeylerde. Anladım. Tabii ki dostlarımıza da söylüyoruz. Bize bu lügat lazım. Kelime haznemiz ne kadar geniş olursa, o kadar, o kadar geniş bir alimde yaşarız. <gülüyor> geniş bir alemde yaşarız. Buyurun hocam, siz. Cana cefa kulia vefa. Sen hem ol hoş hem bu hoş. Senden hem ol hoş hoş hem bu hoş. Ya derdin gönder ya deva senden hem ol hoş hem bu hoş. Aynı şiirin ikinci bir versiyonu, söyleniş biçimi. Cana cefa kulia vefa. Kahrın da hoş, hoş lütfun da hoş. hoş. Ya derdin gönder ya deva, kahrın da hoş, lütfun da hoş. Hoştur bana senden gelen. Ya hilatü yahut kefen, ya taze gül yahut diken, kahrında da hoş, hoş. lütfun da hoş. hoş. Halimi birden sonra gel, diler isen bağrımı del. Ey hem kahrı güzel, Kahrında da hoş, lütfun da hoş. Ya bağı ya bostan ola. Ya ben duya zindan ola, ya vasluya hicran ola, kahrın hoş, lütfun hoş. Bana bağbostan versen de, beni zindana atsan da, kavuştursan da ayırsan da, kahrın hoş, lütfun hoş. Gelse celalinden cefa, yahut cemalinden vefa, ikisi de cana sefa, kahrın hoş, lütfun hoş. Bunu bir daha okuyalım, ezberleyelim mi? Bak şimdi. Buyurun hocam. Gelse celalinden cefa. Yahut cemalinden vefa ikisi de cana sefa Kahrında hoş, lütfunda hoş Cenab-ı Hak bu sözleri kalbimize indirsin Gahin nuşu gahin niştir Nuş sevilen bir içeceği içmek demektir Niş de sonra baş ağrısı çekmek demektir Gahin nuşu gâhi niştir Gâhi merhem gâhi riştir Eşrefzade hem derviştir Kahrında hoş, lütfunda hoş Cihanı Bu şiiri başta sen okudun değil mi? Cihanı hiçe satmaktır. Hocam bir de sizden dinleyelim. Hayır hay. Buyurun hocam. Cihanı hiçe satmaktır adı aşk. Döküp varlığı gitmektir adı aşk. Elinde sükkeri ayruğa sunup ağuyu kendi yutmaktır adı aşk. Elindeki şekeri, tatlıyı, güzel şeyi, imrenilecek olanı başkasına sunup zehiri kendisi yutmaktır. Adı aşk aşkı tarif ediyor aşk laf değil yani aşk laf değil hakikattir ve vermektir e, pervane gibi olmaktır bülbül gibi değil bülbülün ki gebezelik diyor evet. <gülüyor> Bella yağmur gibi gökten yağarsa başını ona tutmaktır adı aşk beladan kaçmak şöyle dursun Ya Rabbi ne verdiyse ona razıyım haletidir bu alem sanki oddan bir denizdir ana kendine atmaktır adı aşk ateş denizine gönüllü atılmaktır Adı aşk. Var eşraf olurum i. Bil hakikat vücudu fani etmektir. Adı aşk. Varlığından sıyrılmak, fena bulmak, fani olmak, yok olmak. Katre veş mahvi vücudet bahrezi Hakim bahir taşraya atar beyabanın gelen murdarını. Varlığından sıyrılmazsan benlik iddiasında olursan denize atılmış çöp gibi olursun ve deniz çöpü içine almaz sahile atar diyor. ''Ey lezzet alan o işi cihandan, hazaret ''Nuşundan alın nişi, ne zevkinde belası?'' ''Zevk alırsan baş ağrısı vardır.'' diyor, dünyayı tanı. ''Devlet evi divarına yaslanmayıp gör kim?'' muhkem değil ey şah, bu dünyanın bu dünyanın esası dayanıklı değildir diyor dünyaya güvenme dayanma yıkılacak diyor yani yıkılacak Allah'a dayan tevekkül et tevekkeltü ben zenginin bana bir şey olmaz ben meşhurum bana bir şey olmaz ben ilim sahibim ya ilim sahibiyim diyorsun boynundan beynine binlerce hat geçiyor biri tıkansa ya delisin ya ölü ne ne aklı ne bilgisi ne ilmi ne beyni ya yok işte bir şeyim ya servetine güvenme bir kıvılcım yeter hüsnüne güvenme bir sivilce yeter dedi eskiler ya. Yani ilim dediğin de can teslim ederken silinir, formatlanıyormuş biliyor musun? Benim hiç bir İlim niye vardı? Oraya gidene kadar vardı. Ondan Çünkü sonra Çünkü burada lazım. Ha, orada burada sana lazım, lazım değil artık Başka kaldı. Peki ilim gitti, ne kaldı? Kalpteki muhabbet kaldı. Muhabbet baki işte. O yüzden kalbi terbiye etmeyi, kalbe muhabbeti yerleştirmeyi, gerçek sevginin düşmanı olan, onu kovan sevgilerden temizlemeyi İş bu şiirlerin aslı, esası budur. Kalbi kötü ilgilerden, alakalardan, evi temizleyip hakiki sevginin orada yer etmesine çalışmaktır. Bu kubbeye kim girdi, kim çıkmadı kabadan, bu suffaya kim geldi, kim gitmedi safası? Buraya girip de kalan var mı diyor yani. Yok. Hepsi, artık sona geldik 10 dakika demiştin herhalde 2-3 dakika falan kalmıştır sanırım. yanlış şol emir oldu kim atlastan eder fahr. Şu adam çıplaktır diyor. Hangi adam? Vahalı kumaş giymiş övünüyor. Kendisinin olmayan bir şeyle övündüğü için çıplaktır aslında diyor. Sultan Şolgeda'dır kim? Libas etti palas. Ha sultan da şudur ki para etmez elbisesini e, pelas pelas diyor. Pelas parayı rindi be duşler der şair yani kıymetsiz keçe yani efendim. Dilenci bulup beğenip bulsa beğenip almaz ama onu libas etmiştir. Onunla övünür. İşte odur asıl giyinen. Yani fakr ile fahrederim hadis-i şerifini hatırlatıyor. Fakr ile fahrederim. Cenab-ı Peygamber fakirlikle övünürüm buyurdular. Efendim bir şairimiz de der ki Ey palası gam giyen devlet libasın anma kim gayrı hılat giymek olmaz hacı ihram üstüne. Ahmet Paşa'dır bu. Sultan Fatih Dörü. Çağdaşlar aşağı yukarı yani Ahmet Paşa. Evet. O da Bursa'da. Ee, bu beytte dediği şu. Bir beytte dört defa giyecek anlamında kelime kullanıyor. Acayip bir şey ya. Gam palasını giydinse gam elbisesini giyindinse artık üniforma kaygısından vazgeç. Çünkü diyor hac yolunda ihram giyersin ve ihramın üstüne bir şey giyilmez. Aşk yolundaki palas hac yolundaki ihram gibidir. Dosta gidenin yolu gönüller içinden geçer Evet, Allah'a giden yol gönüllerden geçer. Sen hemen hulk'i de gör, gire gör gönüllere güzel ahlak edin, gönülleri kazan. Allah yolcusunun, ahiret yolcusunun gönül alması lazım. Sumteyle ağzını bağla, göresin hakkı ayan diline sahip oluyor hakkı görmek için. Göz bağı bu cihan halkının ağzıdır hemen. İnsanlar diyor, neden göremez? ağzı engel olur ağzım var diye konuşur çok konuşur o yüzden son mısra ey mürayi koruyayı sıdkı ile ihlasa gel kırli liyar ihlas kılıcını ele al az konuş az ye az uyu ve riyadan gösterişten arınıp ihlasla samimiyetle Allah de kazanacak. hocam çok teşekkür <gülüyor> ediyoruz <Estağfurullah. gülüyor> bu akşamda gönül sultanlarından Eşref Rumi'yi konuştuk haftaya başka bir şairimizde karşınızda Olmak üzere hayırlı akşamlar efendim sağlıcakla kalın.